Merhaba, günlerden 22 Ağustos ve siz Sos Küçük'ün programını dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Ee, bugün hastalıklardan korunma, aşı olmak bir hak mıdır ve sağlık sisteminin e, günümüzde nerelere gittiği, ne gibi e, artıları ve eksileri olduğunu konuşacağız. Hasta Hakları Aktivisi Mustafa Sutaş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba sizlere. Merhaba. Merhaba. Ee, anette bir yazı yazdınız ve aslında magazinsel bir haberden sonra ortaya çıkan bir yazıydı bu. Öncelikle sizi tanıyalım daha sonra sorularımıza devam edelim. Peki açık radyo dinleyicileri uzun bir zamandır sesimi duymadılar bundan eminim. Ee, ama e, işte bu alanda bir şeyler söylemeye topluma katkıda bulunmaya çalışan eskiden hekimlik yapmış şimdi daha çok medyayla uğraşan ve e, ana konu olarak da sağlık. Medyasıyla ilgilenen ve insanım okuyup yazmaya ve bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Ee, Bağımsız iletişim ağı, biyanette e, aşağı yukarı kuruluşundan beri içinde yer aldığım bir e, iletişim mecrası, e, mecrası diyorum. Sadece tek yanlı değil e, bir etkileşimle e, herkesin kendini ifade etmesine olanak tanıyan ve hak temelli bakan e, mecralardan bir tanesim. Ee, orada da haftada bir gün yine sağlıkla medyanın kesiştiği noktada gerek gözlemlerimden gerek bildiklerimden yola çıkarak bazen de bu örnekte olduğu gibi sorunları e, oraya taşıyarak bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, teşekkürler tekrar programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, dinleyicilerimizin de e, Türklerinden hatırlayacakları bir fenomen olan aşıdan aslında başlayabiliriz konuşmaya. E, açıkçası e, aşı şahsen benim açımdan çocukken korktuğum ve hani e, okula aşı yapmaya yapmak için geldikleri zaman koşarak kaçtığım bir e, olgudur. E, peki aşı'nın aslında önemini konuşmamız lazım şu noktada çünkü çocukken bunu bilmiyorduk. Belki şu anda bilme, bilmeyenlerimiz olabilir. Açıkçası ben halen tam e, anlayamam, e, tam e, idrak edemiyorum. Evet. Bunu. Aşıyı bir şey anlatalım demek. diyorsun. Evet. E, şimdi e, bir şekilde bedenimiz e, canlı hastalık etkeni dediğimiz bakteriler, mikroplar, virüslere karşı savunma gücüyle, e, onlara karşı koyma gücüyle e, var oluyor. Ama her şeyi, bunların hepsini öğrenerek doğmuyoruz. Büyük bir bölümünü yaşamın içinde karşılaştığımız zaman onlarla, Beden temas ettiği zaman e, öğreniyoruz. Ama bazıları var ki böyle bir yolla öğrendiğimiz vakit ya ortaya bir hastalık çıkıyor. Bazen de o hastalıklar sonucu yaşamla bağdaşmayacak yani ölüme yol açacak şekilde seyrediyor. Bu aslında e, dünyanın çok ciddi sorunlarından bir tanesi. Sağlık bakımından çok ciddi sorunlarından bir tanesi. Bilimin çalışmaları sonucu bu... Ee, hastalık etkenlerini insanı hastalandırmayacak biçimde vücuda verip vücudun onları öğrenmesini sağlamak mümkün. Aşı bunun adı. Yani herhangi bir hastalık yapan bir mikrobu bizde hastalık yapmayacak bir form ya da e, halde alıyoruz küçükken hı hı. çünkü o savunma sistemi küçükken oluşmaya başlıyor ve erken dönemde oluşur sonra karşı koyma gücü yüzünden yaşamın sürmesi mümkün olabiliyor ona veriyoruz. Bunun çok farklı yöntemleri çok farklı uygulama biçimleri var ama hepimizin hatırladığı sizin de o hani kaçmanıza neden olan yöntem yani dokuya bir e, enjeksiyon şeklinde bir iğneyle yapılması en sık uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi e, vücudumuz herkesin kendi vücudu kendisinin bunun üzerinde karar verme hakkı da. Hı -hı. Aklıyla düşünmeye başladığı andan itibaren kendisinin. Sizin vücudunuza herhangi birisi bir şey yapacağı zaman bunu sizin ne yapılacağını bilmeniz ve onaylamanız, onaylamanın da ötesinde ona katılmanız gerekli. Çünkü kimse e, elini kolunu bağlayarak ya da başına tabanca dayayarak... Herhangi bir işlemi kimseye yaptıramaz. Bu en temel haklardan bir tanesi. Hı hı. Yani kişinin bedeni kendisinin ona aşı yapılacaksa o aşıyla ilgili nedeni, nasılı, uygulaması, olumsuzlukları bu bilgiyi aldıktan sonra söylediğin sürecin yaşanması mümkün değil. Tıpış tıpış sen kendin gidersin. Pek çok insan şimdi kendisi gidiyor. Bundan ilgili bilgilenmeye sahip olduğu zaman. Ama bizde ne yazık ki yani... ...hala da büyük oranda öyle... Ee, ...insanlara... ...iyiliklerine olan şeyler... ...başkaları tarafından... ...dayatılarak yapılıyor. Yani bir birlikte bir şey yapma... ...bir katılım kültürü... ...hayatın pek çok alanında olmadığı gibi bu alanda da yok. Okullara kapılarını kapatıp... ...sınıfların ya da okulların... ...bahçe kapılarını kapatıp... E, ...hemşeriler, sağlık memurları... ...ya da aşıyla görevli personel... ...zorla sıraya sokarak yaptırıyor. Şimdi... Ben kendi çocukluğumdan yaklaşık 55 yaşındayım. Bunun tersine örnekleri gördüm ve yaşadım. O zaman çocuklar kendiliklerinden sıraya giriyorlardı. Ben de girdim. Yapılanın anlamını, önemini bildiğim zaman ve yapılanın bana bir zarar vermeyeceğine güvendiğim zaman. Belki konuşmanın sonunda tekrar geleceğiz. Sağlıkla ilgili işlemler ne yazık ki günümüzde güvenilir işlemler olmaktan çıktı. Çünkü bu alanda çok ciddi bir ticarileşme, para kazanma unsuru var. Peki sağlığa olan güvenin azalması, ailelerin çocuklarına aşı yaptırmak istememesiyle başlayan bu döngüde çocuğun aşı vurulmaması, bebekken vurulan, herkese vurulan aşılardan olmaması gelecekte sorun teşkil edebilir mi ve bu sadece çocuk için olacak bir sorun mudur? Yoksa toplumları etkileyebilir mi? Evet, yani şimdi mi? burada işte aşının esas boyutuna gelecektim. Ben de laf işin ticari kısmına kaydı. Bu süreçte kişinin korunması temel. Yani kişi bu Hastalık, kat, kat, toplumda karşılaşacağı hastalık etkeniyle karşılaşıp hastalanmaması temel. Yani amacımız bireyi korumak. Ama başka bir şey yapmış oluyoruz bu sistem, bu e, uygulama sırasında. Şimdi bu hastalık etkeni, mikroplar, bakteriler e, riskli olanları, sonucu ölümle bitecek olanları insanda bulunuyorlar. Ve başkalarına onun üzerinden geçiyorlar. Ama insanlar dirençli, bağışık olurlarsa o... Mikroplar onlarda çoğalamıyor. O canlı hastalık etkenleri çoğalamıyor. O zaman toplumda bağışık olan nüfusu ne kadar çoğaltırsak, tüme ne kadar yaklaştırırsak o mikropların da orada barınma şansı ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla aslında aşı toplumsal bağlamda hastalıkları yok etmenin yolu. Yazımda da söz ettim. Bugün 75'ten sonra doğanlar çiçek aşısı diye bir aşıyı belki anneleri babaları Büyükleri anlattığı için biliyorlar. Ama bu toplum doğar doğmaz belli bir noktaya geldiği zaman bu öldürücü olabilen hastalıktan korunmak için herkes çek aşısı yapıldı. Şimdi yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Artık çek aşısıyla karşılaşma olasılığı yok. Hı hı. Çünkü o 75'e kadar olan dönemde herkes aşılandı ve bu mikrop artık bu toplumda yaşayamaz hale geldi. Sadece bu toplumda gelmesi de yetmez. Yani sınırlar biliyorsunuz sanal bütün dünyada aynı şeyin olmasıyla ancak bu mümkün olabildi. Birçok hastalık için bu şu anda olanaklı. Kızamık mesela bunlardan bir tanesi. Çocuk felci dediğimiz hastalık bunlardan bir tanesi. Bir de şu yönü var. İlla öldürücü olması gerekmiyor. Belirli şeyleri ortadan kaldırabilmek için. Onların zaten pek çok olumsuzlukla karşılaştığı için çok yüklü bir Görev yapma zorunda olan sağlık sisteminin, sağlık organizasyonunun yükünü azaltmak açısından da çok önemli. Yani polyos dediğimiz çocuk felcine yakalanmış bir çocuğun yaşamı boyunca ihtiyacı olan sağlık hizmetini üretmek çok ciddi bir kaynağı gerektiren bir şey. Hı hı. Bu hem pahalı hem zor hem de acıtan bir süreç. Dolayısıyla bunu önlemekte bir görevimiz ama bir şey daha var. İnsan aklıyla davranan ve değiştirebilen bir canlı. Başarıya, başarı örneklerine ihtiyacı var. Bir şeyi geliştirebilmesi, ilerleyebilmesi için. Dolayısıyla bu örneklerin o boyutu da var. Bakın ben e, yaklaşık 30 sene yakın, 27 sene cüzem hastalığıyla uğraştım. Cüzem hastalığını kontrol altına almak için çok büyük bir çaba harcattı, harcadık ve sonunda başardık. Bir başarı Hı. hikayesi bu. Ve şimdi örnek gösteriliyor. E, bu tür şeyleri de sağlık organizasyonunun kendi varlığını sürdürebilmesi için ihtiyacı var. Dolayısıyla o toplumsal boyut aslında bir şeyi ortadan kaldırmanın ötesinde bir modelin bir uygulama yönteminin ya da bir hizmetin aslında varlığını da vazgeçilmezliğini de kanıtlayan şeylerden bir tanesi. Bu anlamda da çok değerli. E, aşının aslında bir yandan da şöyle bir e, bakış açısıyla biraz aşıya bakılıyor. Özellikle şu son zamanlarda hani bir e, özellikle ee, aşının e, zararlı olabileceği ve hani bazı riskler taşıdığı, bir yandan getirirken, bir yandan getirisi varken bir yandan götürüsü olabileceği tartışılıyor. Ama sanırım bu e, her e, tıbbi müdahalede olabilen bir şey. Tabi yani burada şimdi öne çıkarılan e, tabi başka arkasında başka nedenler de var ama yanlardan bir tanesi bu bir tanesinden demin söz etmiştik insanın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı hmm. mutlak. Bu en temel haklardan bir tanesi. E, amacına yapılmasının amacına ikna olmadığı zaman e, bunu yapmaya izin vermez, katılmaz ve ona rağmen yapılırsa da bu bir suç teşkil eder. Türk Ceza Yasası'nda aydınlatılmış onamın pratik karşılığı Hı -hı. budur. Yani size sizin ihtiyacınız olsa bile sizin bilginiz ve o bilgiye e, dayanarak verdiğiniz karar doğrultusunda katılımınız olmazsa yapılan her türlü işlem, acil durumlar ve belirli zorunluluklar dışında bir hekim tarafından yapılsa bile suç oluşturur. Şimdi e, böyle bir bedenle ilgili söz hakkı olma halimiz var. Ama bunun ötesinde e, gene demin değindim bu alandaki yapılan işlere yönelik bir güvensizlik ortamı oluşmuş durumda şu anda. Bunun bir miktarı teknolojinin sürekli ya da bilimin sürekli ilerlemesinden kaynaklanan yeninin bir öncesine göre daha iyi olması durumu. Yani Hı -hı. Tıbbında zaten hizmet verirken göz önüne aldığı temel ilkelerden bir tanesi budur. E, hasta haklarını konuşurken sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı gündeme geldiğinde bunu şöyle tarif ederiz. Bilimin eriştiği her türlü sağlık hizmetinden yararlanma hakkı diye tarif edebiliriz. Şimdi buradaki bu değişim çok hızlı olunca insanların aklına ister istemez acaba hani en sonuncusu mu bu yapılan gerçekten en az zararı olan en iyi e, olan mı? diye bir soru işareti geliyor bir kaynak bu ama bundan çok daha önemli başka bir şey var bu alan demin de söz ettiğim gibi ticari alan hı hı. yani aşıyı kime nasıl neden ve e, o aşının olası sonuçlarını bilerek yaptığınızı anlatmazsanız burada bir güvensizlik olması son derece doğal peki çok kalabalık bir ülkeden ve sağlığa çok fazla ihtiyaç duyan insanlar var ülkemizde bu insanlara aşının ne olduğu, nasıl olduğu, nasıl yarar sağladığını anlatmak kimlerin görevi ya da de, nasıl anlatılabilir? Ben de burada şunu da eklemek istiyorum aslında bir soru olarak. Yani çocuklarda aydınlatılmış onam e, mesela hani e, bazı çocukların e, nasıl bir müdahaleye e, maruz kalacaklarını bilmemelerine rağmen bir şeyi kabul etmeye veya onamaları mümkün değil tabii. Bunun için ailelerin bir şeyler bilip onların kabul etmesi lazım. Keza bu e, olayda da bu haberde de bu konuşuluyordu acaba. Şimdi ee, şimdi, evet yani işin can alıcı, can alıcı noktası bu sağlığın ticaretleşmesinin getirdiği güvensizlikler kadar bunun az önce ben de söyledim nasıl yapıldığı ile ilgili bir mesele. Hı -hı. Şimdi sağlık hizmeti derken bakın sağlık hizmeti diyoruz. Sağlık henüz hastalıklar ya da sorunlar ortaya çıkmadan verilen bir hizmet. Sağlık hizmetini veren insan da ondan yararlanacak olanla sağlıklı iken karşılaşmak zorunda. Güvenin birinci koşulu bu. Türkiye'deki model böyle bir model değil şimdi. Şimdiki model hastalıkların tanısı ve tedavisi üzerine ihtiyaç ortaya çıktığında ya da hastalık hali ortaya çıktığında karşılaşılan bir model. Bu yeğlenmiş durumda çünkü sağlık ticari olarak inanılmaz karşılığı olan bir alan. Dolayısıyla burada esasında problemi en can alıcı noktası bu. Yani insanların bilgilenme süreçleriyle ilgili onlara doğru bilgiyi hı hı. yansız bir şekilde güveneceği bir ortamda vereceği bir kurum yok. Benim yazımda söz ettiğim sağlık ocağı bu işin eski e, uygulama modeli o da e, ideal olarak uygulandı demiyorum. Ama şimdiye göre artıları olan bir şeydi. Bunun yollarından bir tanesiydi. Nasıl oluyordu? Ee, sağlık evleri vardı Sağlık ocaklarına bağlı Her evin bir tane ebesi vardı Her ebe ortalama 300 tane Kadından e, Kadınla ilişkiliydi Hastayla demiyorum Kadınla ilişkiliydi O kadınla bağlantılı olan her şeyde Onun ilgisi bilgisi ve çalışması Altındaydı Çay içmeye geldiği zaman Size aşı zamanı gelecek Bir ay sonra işte Aşı yapacağız anlatırken bunları anlatıyordu ama şimdi öyle bir şey yok. Yani şeyin sağlık bakanlığının merkezi sisteminden randevuyla ulaşılabilen bir tanı tedavi hizmetinde ve sadece hastalıkların tanısı, tedavisini yapmakla yükümlü kullanan ve tek başına çalışan aile hekimi böyle bir şey yapma şansı yok. Dolayısıyla o bilgilenmenin eksik olması güvensizliği doğuran bir şey. Kim yapacak? Herkes yapacak. Ne zaman? Her zaman yapacak. Yaşam nasıl süre gidiyorsa sağlık hizmeti de onun içinde kendisinin ilgili olduğu her anda var olduğu zaman gerçek anlamıyla vardır. Orada hastanenin duruyor olması ve bizim hastalandığımız zaman gidiyor olmamız sağlık hizmetinin olduğunu göstermez. Hastanenin olduğunu gösterir. Sağlık hizmeti ben 55 yaşıma geldim olası bir takım hastalıklarım var benim o hastalıklarla ilgili izlenmemi de içermeli. Geçmişten sahip olduğum şeyler varsa, olumsuzluklar varsa, örneğin kilon var, onunla ilgili şeyi de yapmak zorunda olmalı. Çoğunda da beni ta talep etmeden bunların benim yanıma geliyor olması lazım. Pazardan ya da bakkaldan alışveriş yaparken bana bakacak olan doktor, Sula Bey, senin biraz kilon arttı galiba yediğini içtiğini bir parça kontrol altına almamız gerekir diyeceği bir ortamda sağlık ocağı hizmeti verilebilir. Yani sağlık hizmeti verilebilir. Bunun hmm. olmadığı bir yerde bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla o güveni sağlamak da mümkün değil. Hmm. Ee, sonuç, sorunuzda yanıt e, her zaman her yerde her türlü olanakla bu bilgi herkese ulaşmalı. Ee, aslında aile hekimliğinin neden, aile hekimliği sistemi neden geldiğini de belki birazcık tartışmak lazım. Çünkü baktığımız zaman ilaç ve hani şu andaki aşı kampanyalarını da dikkate aldığımız zaman... Dediğiniz, az önce değindiğiniz gibi tedbir alıcı değil, geçici önlemler alıcı. Problem çıkınca alıcı. problemi çözecek Hı -hı. bir yaklaşım söz konusu. Doğru yani şu anda sağlık hizmeti dediğimiz şeyden aslında burada bir hatayı da biz yapıyoruz ama alışkanlıkla yapıyoruz. Sağlık geçen her yerde hastalıkların tanısı tedavisi diye bir cümle kurmamız, bir söz tanımlama yapmamız Hı. gerekli. Çünkü yapılan sağlık hizmeti değil. Sağlık hizmeti sağlığın bileşenlerini de yani sağlığı hazırlayan durumları da göz önüne alarak insanların ve toplumun sağlıklılığını sağlayacak işlemlerin bütünü. Yani koruyucu hekimlik en temelinde yer alıyor bunun. Hem bireye hem de topluma yönelik ama onun ötesinde barınması, beslenmesi, yaşamıyla ilgili koşullar çok daha ileriye gidiyorum. Kendi varoluşuyla ilgili ihtiyaçlarının sağlanması ya da gerçekleştirilmesi bütün bunların içinde. Ancak o zaman sağlıklıktan söz edebiliyoruz. Zaten tanımını yani 1961 Anayasası'nda da açıkça koymuşuz anayasaya koymuşuz. Sağlık diyoruz fiziksel, ruhsal, sosyal bakımdan tam iyilik halidir. Yalnızca hastalıkların yokluğu anlamına gelmez. Şimdi bu tam iyilik haline ulaşacak her şeyin sunulması lazım sağlık hakkının gereğinin yerine gelebilmesi için. Ama şimdiki modelde sağlık eğer bunlar yapılırsa bir ticari piyasaya tabi bir işlem olmaktan çıkacağı için hı hı. temel anlamda çıkacağı için daha az giderle daha çok sağlıklılık elde edileceği için benimsenmiyor. Onun yerine o problem çıksın ortaya ben onu tanımaya yönelik bir şeyler yapayım. Tanıdıktan sonra tedavi etmeye yönelik bir şeyler yapayım, bir işlem yapayım ve bundan para kazanayım. Olabildiğince de çok kazanayım. Yani hmm. aynı hastalık yüzünden 3 tane doktora giderseniz, 3 tane doktor da para kazanmış olur, 3 tane işlem de para kazanmış olur. Ama o hastalığın olmasını önleyecek bir işlemi yapacak olan birisine giderseniz, Belki doktor bir miktar, o da sizden bunun karşılığı aldı, karşılığını sizden alarak değil, yani zaten görebilir siz gitmeseniz de onu yapıyordur, e, sistemle dayanışma için de ona bu olanağı sağlarız, sadece ona bir karşılık ödersiniz. Ama ne ilaç sektörü para kazanır ne tanı tedavi sektörü para kazanır ne işte teknoloji ile ilgili sektör para kazanır. Sağlığın ticaretleştirilmesinden konuşurken aslında artık ilaçların eczanelerde değil marketlerde adeta bir domates alır gibi alınıp insanların kullanabileceğine de değinmek gerekiyor sanırım. İşte tabi burada mesela aşı meselesinde de öyle aşıda bir çizelge var o çizelgede bir takım zorunlu yapılması tırnak içinde zorunlu hastalıklara yönelik aşıların bir karşılık alınmadan Sağlık Bakanlığı'nın işte asbel kadar oluşturduğu organizasyon tarafından yapılacağına dair bir düzenleme var bu da her yerde uygulanmıyor çoğu kendi çocuğunu götürdüğü çocuk doktoruna aşısını yaptırıyor da başka bir boyutu ama onun ötesinde aşı sektörü dahil olmak üzere bir piyasa koşulları içinde, arz talep zinciri içinde ulaşılan bir şey haline geldi. Ve bunun karını büyütebilmek, arttırabilmek için de bunun önündeki engelleri ortadan kaldırmak lazım. Nedir engel? Bir tanesi doktordur. Doktorun önüne gidip de doktor bu ihtiyacın e, olduğunu saptaması satacak olanın önündeki engellerden bir tanesidir. Onu aşmak ister. Bunu aşmanın yolu nedir? Reçetesiz ilacın erişilebilmesidir. Hı hı. Başka yolu nedir? Eczacıdır. Niye eczacıdır? Eczacı eğer e, bir kontrol noktasında olursa e, daha sınırlı sayıda bir şey satarsınız. Eczacı sonuç olarak sadece kar etmek için çalışan mesleğini bu amaçla öğrenen birisi değil. E, bir etik kural, mesleki kural çerçevesinde yapması gerekeni yapan birisi. Ama bu... Bir bakkal açısından ya da market açısından satmaktır. Yani etik kuralı da satmaktır. Hı hı. E, işi de satmaktır. Dolayısıyla şeyin marketin reyonuna koyarsanız ilacı e çok kazanırsınız. Bundan doğal bir şey daha kolay olacak. Daha kolay çünkü. olur. Evet. Ve sizi eğer etkileyecek bir medya yani açık radyo ya da işte ne bileyim farklı bakıp da baktığını ifade eden e, iletişim kanalları yok da. Sadece kazancı forse edecek, zorlayacak ya da özendirecek yayınlara bağlı bir toplumda, hmm. iletişim ortamında yaşıyorsanız yani sizi de korkutmak çok kolaydır esasında korkutur ben o ilacı sattırırım. Peki bir şey sormak istiyorum. Normalde eczanelerden ilaç istediğiniz zaman yaşınıza bakarak ağrı kesici verilmemesi ya da düşük dozda ağrı kesici verilmesi gibi bir durum var. Peki markete gittiniz. Bir bilen yok etrafta ve elinizi attınız, ilk ilacı aldınız. Sorumluluk kimde? Yan etki gösterdiği zaman ya da kimde olacak? E, tabii ki kullananda olacak. Yani ilaç eğer sahte bir ilaç değilse, eğer marketin oraya gelirken kaçak bir yolla gelmemişse hı hı. ve e, markette satılabilecek ilaçların içinde bir ilaçsa hı hı. marketin bir sorumluluğu yok. Sorumluluk sizde olacak sizde tabii olacak. Hı hı. Sigara, si, sigara ile ilgili örnekte e, bunun hı hı. aykırı tek örneğidir. Yani sonrasında sigaradan dolayı e, zarar gören insanların açtığı tazminat davalarıyla sigarayı yapan firmalar bir karşılık ödemişlerdir bunun, sorumluluğu, bunun karşılığında sorumluluğu olarak. Ama şimdi paketlerin üzerinde bundan ilgili riskler yazıldıktan sonra firmaların da bir sorumluluğu hı hı. yok. Sorumlu sizsiniz. Yani şeyin üzerinde de o markette satıldığı zaman ilacın üzerinde de yazacak. Reçetesiz satılma yani reçetesiz satılır. İşte e, alan bundan sorumludur. Hı hı. Hı hı. Belki onun üstüne de koyacaklar. Yani kulakları çıkmış, gözleri pırlamış bir takım <gülüyor> <gülüyor> resimlerle. Ama bu ne kadar dikkat ediliyor. Yani herhangi bir alana ticarileşmeyi e, soktuğunuz alan anda hı hı. E, o alanın kuralları değil ticaretin kuralları geçerli. Hı hı. Ticaretin kurallarında da birincisi kar etmektir. Doğru. Mesela sosyal devletin e, üzerine üstlendiği belki o görevler bir anda Zaten sosyal, so, so, sosyal devlet e, yani kavramsal olarak ticari bir yaklaşımla yönetilen devlet hı. değildir. Yani buradan kar edeyim. Bundan şimdi bakın hani e, bir çocuk programında bunlardan söz etmek <gülüyor> belki çok doğru değil ama hükümet e, belirli aralıklarla biz bu sene şu kadar fazla verdik diyor. Hmm. Evet. Gelir gider dengesinde bir fazladan söz ediyor. Şimdi bir ticari işletme değildir bir hükümet. Hükümet hizmet etmek için vardır ve fazla hmm. veremez. Fazla verdiği zaman ortaya çıkan sonuç şudur. Sen yapmak gereken bir takım işleri yapmamışsın ya da eksik yapmışsın yahut da yapar görünmüşsün. Ya stratejiyi yanlış bu. kullanmışsın. Evet. İyi bir yani, şey de olabilir. Evet, yani şey, burada, bu, bu, bu bir hatayı gösterir ama şimdi biz bunun övünülecek bir şey olduğunu ifade ediyoruz. Hı hı. Devlet kaynaklarını, kendi kaynaklarını topluma her kesimine önce en çok ihtiyaç olandan başlamak kaydıyla paylaşmakla yükümlü bir organdır. Devlet kar eden. E, kar ettiği oranda da kar payı da atan bir <gülüyor> mekanizma, değildir, <gülüyor> mekanizma evet. değildir. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı programın sonuna geldik? E, şöyle yani e, her şey küçükken çocukken öğrenildiği zaman kalıcı oluyor. Hı -hı. E, erişkinler belli bir yaşa gelince unutma hastalığına yakalanıyorlar ama unuttukları son dönemde olanlar oluyor. Çocukluklarında olanları unutmuyorlar. Hı -hı. Bilmek, davranışı değiştirmek ve ee, ...yaşama müdahale etmek için en temel şeylerden bir tanesidir. Onun için çocukların bilmesine yönelik, çocukların öğrenmesine yönelik... ...zorlayarak değil, onların talep etmesini sağlayarak... Ee, ...bir eğitimin, bilginin paylaşılması, verilmesi çok önemlidir. Onun için size teşekkür ediyorum. Böyle bir programı yaptınız ve bu programda sağlığı konu olarak aldığınız için... Teşekkür, teşekkür ederiz ediyoruz. geldiğiniz için. Mustafa Bey, e, tekrar sizi konuk etmek isteriz önümüzdeki programlarda. Yine başka bir konuyla tabii. E, bu haftaki programın sonuna geldik. E, programla ilgili e, fikirlerinizi e, bize göndermek isterseniz gmail.com adresine maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.